لا يهدي الله الطالم له، ومن يبل فلا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها.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 فشر الامر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد قال arkadaşlar sizlerle beraber şeyhul islam ve'l muslimin Muhammed ibn Abdul Wahhab ibn Suleyman ibn Ali'nin ثلاثه الاصول وادلتها yani 3 esas ve bu 3 esasın delilleri adlı kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. Sana Rabbini, sana Rabbim kim diye sorulduğunda sen dede ki Rabbim beni ve tüm alemleri nimetleriyle terbiye eden, ıslah eden Allah'tır ki o benim mabudumdur. ibadetimi yönelttiğim ibadetlerimin tümünü sarf ettiğim hak tek ilahtır. de ve bunun delillerini zikretti şey.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 rızık verici olarak, malik her şeyin sahibi olarak, müdebbir çekip çeviren her şeyi yöneten olarak allah Teala'yı kabul ettikten sonra Rab olarak onu bu hususlarda bildirdikten sonra uluhiyet konusunda da yani ibadete layık tek ilah olduğu konusunda da bildirmeniz artık ne oluyor? Gerekli oluyor. Çünkü bütün bunları yapmaya layık olan bütün bunları tek başına yapan i̇bn Kesir'in de dediği gibi huval mustaheku lileybade İbadete layık olan da kimdir? İşte odur, o Allah'tır. Yani bir insan daha önceki daşlarımızda söylediğimiz üzere Yüce Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verici olduğunu müdebbir olduğunu malik olduğunu yani rububiyetle alakalı rububiyetle ifade eden bütün sıfatlara sahip olduğunu kabul ederse bunun kabul eden insanın Aynı zamanda bunu kabul etmesiyle birlikte neyi kabul etmesi gereklidir? Elzemdir. <gülüyor> Uluhiyeti kabul etmesi elzemdir, gereklidir. Yani onun için alimler diyor ki rububiyet, Allah-u Teala'nın rububiyet tevhidini kabul etmek neyi gerektirir? <gülüyor> Uluhiyeti gerektirir. Uluhiyet tevhidi ise ne var? Rububiyeti kapsar, içerir. Burayı, burayı iyi anlayın. Rububiyet tevhidi Rububiyet tevhidi uluhiyeti ne alır? Gerekli kılar, elzem kılar, gerektirir. Yani rububiyeti kabul eden de kabul etmek zorundadır. Aleyküm selam uluhiyeti tevhidi ise bir insan kabul ediyorsa rububiyeti de zaten hayli hayli kabul etmiştir. Yani uluhiyeti tevhidini kabul etmekle birlikte insan aslında rububiyet tevhidini de ne yapıyor? Kabul etmiş oluyor. Niye? Niye uluhiyeti tevhidi, rububiyeti katlar içeriz. Çünkü bu ibadete layık, bütün bu ibadetlere layık olduğunu kabul ettiğim ilah Rab olması gerek. Rab ki, yani yaratıcı ki, rızık verici ki, müdeddir ki, malik ki, sen zaten bu ibadeti ona yapıyorsun. Yani ikisi arasında, rububiyet tevhidiyle uluhiyet tevhidi arasında böyle bir ne var? İlişki, böyle bir bağ var. Rububiyet ile uluhiyeti gerektirir, uluhiyet tevhidi, rububiyeti kapsayıcıdır, içeriyor. Yani uluhiyeti kabul eden, ibadetini yalnızca Allah'a yapan adam zaten nedir? O Allah'ın rububiyetini de kabul etmiştir. Etmemiş olur. Zaten ibadeti ona yapmaz. Anladık mı? İşte bizler bu rububiyet ve uluhiyet tevhidini deyindikten Rabbimizin Rab olarak kabul ettiğimiz yüce Allah'ın ilmi kesreleri dediği gibi bu ibadetlere layık tek ilah olduğunu söyledikten sonra müellif bunu zikrettikten sonra bize Allahu Teala'ya yapılması gereken ilah olarak kabul ettiğimiz yüce yaratana Rabb'de yapmamız gereken ibadet türlerini açıklamaya başladı müellif. Dikkat ederseniz hala ilk esas ilk asıldayız. El aslul evvel. Nedir el aslul evvel? Marifetul rab. Marifetul abdi rabbehu. Kulun Rabbini ne yapması? Tanıyıp bilmesi. Bizler Rabbimizin ibadet ettiğimiz Allah olduğunu kabul ettikten sonra bunu itiraf ettikten sonra diyoruz ki diyoruz ki bizler hangi ibadetleri yapmakla Veyahut en emrolunduğumuz, yapmakla emrolunduğumuz ibadet türleri nelerdir? İbadet nedir? İşte müellif rahimahullah, Allah kendisine rahmet eylesin, bu andan itibaren ilk asıl Rabbimizi tanımamız gereken birinci asıl olan o asılda ibadetleri tanışıyor bize. Hangi ibadetleri Rabbimizi yapacağız? İbadetin tarifi nelerdir? Tabi ibadetlerin türünü burada ne yapmıyor? Zikretmiyor. Burada özellikle ee, kalbi ibadetleri zikredecek. Ondan sonra ameli, azalarla yapılmış ibadetleri zikredecek. Ki bunlar ibadetin e, ibadet konusunda Allah'a yani müellifin burada zikrettiği ibadet türleri genelde insanların Allah'a ortak koştuğu ibadetlerdir. Şu anda müellifin burada bizim okuyacağımız, zikredecek ol, olacağımız ibadet türleri bütün ibadetleri kapsayıp kuşatmamakta. Burada zikredilenlerin dışında da birçok ibadet var. var. Ancak burada zikredilenlerin zikredilmeyenlere olan bir özelliği, müellifin burada bu tür ibadetler seçmiş olmasının bir sebebi de müellifin çağında ve ondan önce çağlar boyunca, atırlar boyunca insanların şirk koşa geldikleri ibadet türleri. Eğer insanlar burada zikredilen, burada anlatılan ibadet türlerini iyi anlar, bunların ibadet olduğunu kabul eder ve ya yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini it, itikat ederse artık o insan için Allah'ın izniyle diğer ibadet türlerinde de Allah'a ortak koşmasına olur mümkün olmaz mümkün olmaz bugün inşallah e, buradaki arkadaşlardan bir kişiyi dinleyeceğiz ondan sonra Hollanda'daki arkadaşlardan bir kişiyi dinleyeceğiz evet Ömer ben resim, ben resim. Ben resim vermemiş, evet Şeyh Velik Ve anva'u al-ibade al-le-ti emarallahu diha Evet kim ezberledi? Evet ezberleyen Bülent Merve, Bülent yok bugün. Evet Hollanda'da gel arkadaşlar. Oradan ezberleyen Mitofon bulduk mı yine bu hafta? Aleyküm selam ve rahmetullahi wa barakatuhu. Evet, abdülmerik başla. وَأَلْوَعُ الْعِبَادَةَ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ بِهَا سَلَا رَحْمَنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ اَلْرَحَ الْعِبَادَةَ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ بِيهَا مثل الإسلام والجمال والإحسان ومن النهاية الدرعاء والخوف والرجاء والترقب والرغبة والترقب والرغبة والرغبة والخشوع والخشية والقنابة والاستعانة والاستغاثه والاستغاثة والذكر والنذب كلها. وغير ذلك من انواع العباده من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى ان المساجد لله تدعو مع الله احدا فمن طرق منها شيئا لغير الله فهو مشرك كاثر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها الآخر لا مرهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفكر وفي الحديث الدعاء مؤمن عبادة والسفين قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ الْضَاحِرِينَ اهت! خلاص! احسن! اهت! بشكل كم أورو بذباليين؟ علي, علي علي وَدَلِيلُ ب... الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا ان كنتم الطور كنتم مؤمنين الدليل الذين قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا فدلله التوكل فدلل التوكل الله مؤمنين لا قوله ومن يتذكر على الله ليَتَذُورَهُ حقه قَالَ يكفي تَذْكُرَهُ إِذَا قَالَ لَنْ تَذْكُرَهُ إِذَا قَالَ لَنْ تَذْكُرَهُ إِذَا قَالَ لَنْ تَذْكُرَهُ إِذَا إنهم كانوا تسابعون في خلالة ويدعون لنا ويدعون لنا نكون لنا فاشين. وكانوا لنا كانوا سخاشئين أبدأوا للحقشي حوره فلا تخشوهم وانيبوا لربكم وانيبو لربكم فلا وأسلموا له فاسلموا لها من ترد الاستعانه قول هدى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث استعانة استعانة استعانة. فاستجاب لكم فاستجاب لكم فالدليل أفضل حوله تعالى قل من الصلاة ونصربي ونحياء رماذي لله رب العالمين لا شريكة ومذلك أمرت وأنت أمرت وان أمر المسلمين ومن السنه لعن الله لمن سبح لغير الله dedi buna annon. Nazar, nazar. Nazar, horu da bulunabiliyor. bulunabiliyor. Nazar boy yapıp buna women cana şerur üsretir. Evet, ahsant, ahsant. Evet arkadaşlar, Hollandalıca arkadaşlar görüyorsunuz. Azinler maşallah. Sen sinetmiyor musun? Tamam. Evet. Ara oku ben haberini yapabilirim. Lafına. ibadet, kulluk. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve razı olduğu, gizli, açık, bütün fiiller, ameller ve sözleri, iç sözleri içine alan bir kavramdır. İbadet çeşitleri. Allah'ın sevdiği, kabul ettiği, razı olduğu ve emrettiği bütün gizli ve açık ameller ve sözlerdir. Onlardan bazıları iman, ihsan, dua, Korku, umut etmek, tevekkül, isteyerek yönelmek, çekinerek korkmak, itaat ederek korkmak, titreyerek korkmak, yönelmek, Allah'tan beklenen yardım, sığınmak, yardıma çağırmak, kurban kesmek hükmünü kabul etmek, kurban kesmek, hükmünü kabul etmek ve adak adamaktır. Evet, bunun, bunun evet, dışında... Bunun dışında Allah'ın yapılmasını emrettiği ibadetlerin çeşitlerini Onun emrettiği gibi yapmak. Evet arkadaşlar, dediğimiz üzere ibadeti hak eden, bizler bizlerin bütün ibadetlerine layık tek ilahdır. Ve Elif burada bizlere bu ibadetlerden yapmamız gereken ve yalnızca Ona etmemiz gereken ibadetlerden bazılarını yapmakta, Zikretmekte. diyor ki Allah-u Teala'nın emrettiği ibadet çeşitleri şunlardır önce ibadet nedir arkadaşlar daha önceki derslerimizde de hatırlarsanız bunun tarifini yapmıştık bunun yani ibadetin tarifini yapanlar arasında Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin seçmiştik zira bu tarif kolay olduğu kadar çok kapsayıcı bir tarif Şeyhul İslam İbn-i İbadetinin tarifinde ne diyordu? Yüce Allah'ın sevip saydığı, sevip razı olduğu, Yüce Allah'ın sevip razı olduğu, gizli ve açık, gizli ve açık, her türlü sözlü ve ameli, fiili siyili, ibadetleri, ibadetlerdir. Her türlü sözlü ve fiili kapsayan, Geniş, kapsayıcı bir kavramdır ibadet. Yani Allah-u Teala sevip razı oluyor. Ondan sonra gizli ve açık, kulların yaptığı gizli ve açık her türlü fiili ve kavli bir kavram. Bunu kapsayan bir isim. Yani ibadetlendiği zaman içine aldığı şartlar bunlar. Önce allah Teala ne yapacak? Sevip razı olacak. allah Teala sevip razı olacak. Ondan sonra bu kulların yaptığı sadece zahiri gözüken amelleri değil. Aynı zamanda ne var? Gizli ameller de var. Gizli amelleri. Hem de sözlü olacak, yani sözlü olan ibadetler ya da fiili ibadetler. Biz bunu daha önce imanın tarifinde de anlatmıştık. İmanın tarifinde de anlatmıştık. Demiştik ki kalbin sözü var mesela. Kalbin sözü neydi? Kalbin sözü, kavrul kalp etmesi. Yani bu tarife göre kalbin itikat etmesi de giriyor. Kalbin amelleri olan hasyet, huşu, tevekkül gibi rağbet etme, rahve, korkma, umma gibi sevme gibi kalbin amelleri de giriyor. Bunun içine, ibadet tarifinin içine dilin la ilahe illallah demesi de giriyor. Zikir çekmesi de giriyor. Azaların ibadet etmesi, secde etmesi, rukuya gitmesi de giriyor. Yani ibadet böyle kapsamlı bir kavram. Sadece azaların, organların yaptığı eylemleri kapsamıyor. allah Teala'nın emrettiği seyit razı oldu. Diyor ki müellif rahimahullah. Ne gibi? mislul İslami ve imani ve ihsan allah Teala'nın emrettiği allah Teala'nın emrettiği razı olduğu ibadetlerin başına ne geliyor? İslam, iman ve i̇hsan. ihsan. İslam arkadaşlar çok geniş bir daire. Daha geniş bir daire. Neye göre? İmana göre. Yani iman biraz daha dar. Yani İslam'ı gerçekleştiren bir kişi imanını gerçekleştirmiş olmaya bilir. bilir. İslam daha çok zahiri ameller. Hamaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi. İslam yani herkes yapabilir. Herkes oruç tutabilir değil mi? Yani. Ama iman daha dar. Biraz daha dar. Daha ileride gelecek bunun içerisinde. Allah'a iman meleklere iman elçilere, rasullere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, kadir, kadir, kadere iman tamam? Bu biraz daha dar. Bundan biraz daha dar olan hangi mertebe var? İhsan mertebesi. İhsan Nedir o ihsan mertebesi? اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرٰهُ Allah-u Teala'yı görüyormuş gibi ibadet etmen. Yani ibadetlerini yaparken sanki Allah-u Teala'yı görüyormuş. Bu makama ne deniyor? مُرَاقَبَةً Yani Allah-u Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmen. فَاِنَّمْ تَكُنْ تَرٰهُ Şayet onu görüyormuş gibi ibadet edemiyorsan da ne yapmalısın? فَاِنَّهُ يَا رَعَقِ O seni görüyor. Yani onun seni gördüğünü bilmen. Buna da ne diyoruz arkadaşlar? İslam, Bu dikkat ederseniz daha dar. İslam daha geniş. Herkes namazını kılıyor. Herkes orucunu tutuyor. Ama iman biraz daha dar. Onun herkesin gerçekleştirilmesi zor. İman gerçekleştirilmesi lazım. Yani iman gerçekleştirmesi için imanın şartlarını yapmış olması lazım? Çok iyi bilmiş olması lazım. Ki ne yapmış olsun? Tam anlamıyla gerçekleştirmiş olsun. Zahiren namaz kılar ama kalbinde ne vardır adamın? İman tam daha ne olmamıştır? Yer etmemiştir, yerleşmemiştir. Onunla mücadele ediyordur, onunla uğraşıyordur. İmanı yerleştirmiştir, insana ulaşmamıştır. İnsanın mertebesine daha çıkamamıştır. Değil mi? İşte allah Teala'nın emrettiği bu ibadetlerden bir de nedir arkadaşlar? Başlıyor artık müellif. -dua. Dua bir ibadettir. Müellif burada rahimahullah arkadaşlar. Dikkat edin. Delilleri zikrederken, biraz sonra deliller zikredecek size. her ilim talebesinin de davet etmek istediği muhalifleriyle oturduğu konuştuğu zaman izlemesi gereken bir yolu izliyor. Bu bizim için aslında izlememiz gereken çok önemli bir yol. O da ne? Sadece tek bir delil sunmamak muhalife. Delillerini yapmak, çeşitlendirmek. Farklı farklı delillerle yaklaşmak. Mesela burada örnek verirsek Bu ellif rahimahullah. Burada mesela korkmanın Kuşuğunun sevmenin doğanın önce genel manada bir ibadet olduğunu söylüyor. Bu bir delil. Yani bunlar eğer ibadetse yalnızca ne yapılır? Allah, a Allah, a yapılır. Allah yapılır. Bakın önce bu delil getirildi. Daha sonra başka bir çeşit delil. Her biriyle ilgili özel bir delil geliyor. Her biriyle ilgili özel bir delil. Mesela öylelik burada diyor ki: O anne, elmasaj delillah. Mescitler. Allah'ındır salat ve Allah'ı Allah'la birlikte başkasına dua etmeyin. ne oldu? Bakın arkadaşlar iki farklı delil getirdi. Dua ile ilgili olarak. Birincisi dedi ki dua bir ibadettir. Öyleyse yalnızca Allah yapılır. Ondan sonra ikinci delile geçti. Bak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki "Ve ennel Allah'ındır salat ve Allah Allah'la birlikte başkasına dua etmeyin. Yahut ibadet etmeyin. Demek sonra şerhi açıklaması gelecek. Bizler de işte muhalifle insanlara davet ederken sadece tek bir açıdan yaklaşmamamız lazım. Delilleri sıralandırmamız, çeşitlendirmemiz lazım. Diyor ki bu ibadet türlerinden yalnızca Allah'a yapılması gereken bu ibadetler nelerdir? Allah'ın emrettiği ibadetler nelerdir? El-dua. Dua etmek Ve'l-kavf Neyme kavf? Kokmak Ve'l-reca Ümit etmek Ummak İstemek Ve'l-tevekkül Güvenmek, dayanmak Ve'l-reğbe Ne yapmak? Ummak Ve'l-reğbe Şekilerek kokmak, ürkmek Ve'l-huşu' Sakınmak Sakınmak Ve'l-khasya Korkarak, boyun eğerek çekinmek Boyun bükmek Vel inabe Ne demek inabe? Allah'a dönmek Allah'a dönmek Vel isti'ane Yardım talep etmek Yardım istenmek Vel isti'afe Sığınmak Vel isti'afe Yardıma çağırmak Vel zebhu Kurban kesmek Vel nezru adak adamak. İşte diyor Allah farahının emrettiği ibadetler. Yani bazıları bunlardır. Heminden de dersimizin başında ifade ettiğimiz üzere bu örnekleri Şeyhül İslam'ın seçip buraya kitabına yerleştirmesinin koymamasının koymasının sebeplerinden bir tanesi de özellikle bu saymış olduğu ibadet çeşitlerinde, ibadet türlerinde ne olmuş? İnsanlar için gelişmiş. İnsanlar Allah'a ortaklar koşmuş. Daha sonra biraz daha açıklaması gelecek. Ve ذلك بقولنا شنو سايمدغımızdio بوردا ذكرت ما دي مين أنواع العبادة التي أمر الله بها الله تعالى نن بوردا سايمدغımız الله تعالى نن بدي إمرت دي ديار عبادات تورليه دي عباداتن تورليهن من تشكيلنندر اللهن إمرت دي عباداتن من كلو عل الله تعالى بورنن هبس الله يطلمل الله يطلمل الله يطلمل قولي أن المساجد للا مساجد الله علاهندور. قلتي مساجد اثنين تفسر. الأول بناهنا. الثاني تجدونه في كل مكان. قلنا تجدوه. لا تفعلوا. قلنا لا تفعلوا. قلنا لا تفعلوا. قلنا لا تفعلوا. قلنا لا تفعلوا. قلنا لا تفعلوا. قلنا لا Ve biz diğer birçok ayeti iki türlü açıklıyorduk diyoruz ki dua iki türlüdür birincisi dil ile yapılan halat isteme duası Allah'ım bana şunu nasip et Allah'ım bana bunu ver demesi buna bize diyoruz dua ol mesele isteme duası bir ne var arkadaşlar dil ile değil de insanın misânu haliyle yani haliyle yaptığı dua mesela namaz kılmak bir dua mıdır Aynen. duadır yani namaz kılan ne istiyor namaz kılmasıyla Allah'ın rızasını istiyor, Allah'tan sevap istiyor, Allah'ın cennetini istiyor, değil mi? Yani her namaz da bir nedir, duadır. duadır. Biz de bunlara ne diyoruz? Mutlu olan dualara, bil ile yapılmayan dualara, dua ul, evet, ibadet. Yani dua işe ayrılır. Evet Dua ul mesele, isteme duası dille yapılır. Dua ul ibadet. İnsanın lisanıyla değil, haliyle yaptığı dua. Yani insan fakire sadaka verdiğinde bu sadaka bir ibadettir, ameldir. Aynı zamanda dua mıdır? Doa'dır. Sanki adam lisanı haliyle, lisanıyla değil, lisanı haliyle ne yapmak istiyor? Allah'ın bu vermiş olduğu sadaka sadakadan dolayı Allah'tan sevap istiyor, rıza istiyor, cehenneden ateştan uzaklaşmasını istiyor. İşte Muallif Rahimahullah diyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescitler Allah'ındır. Yeryüzü Allah'ındır. Tecdetmeyenler Allah'ındır. فَلَا تَدُعُوا مَاَ اللّٰهِ Ne yapmayın? Allah'la beraber başkasına ibadet etmeyin. İbadet etmeyin. Aleykümselamu rahmetullahi ve berekat. Hatırlarsanız sen haftaki derslerimizde de söylemiştik. Allah Teala diyor ki ayeti kerimede "Udu'uni estecb lekum. Bana dua edin, cenabım. İcabet edeyim." Bakın. Bu ayetin tefsirini iki türlü verebiliriz. iki türlü açıklayabiliriz, meal verebiliriz. Bana dua edin. Yani dilinizle bana dua edin ben de sizin duanızı da ne yapayım? İcabet edeyim. Yahut bana ibadet edin. Ben de sizin ibadetinizi ne yapayım? karşılığını vereyim, sevabını vereyim. İki türlü testir yapabiliriz. Eğer duayı udu'uni estercib lekum bana dua edin, size icabet edeyim diye açıklarsak, buradaki dua hangi dua oluyor? Doğal. ne oluyor? Eğer buradaki duayı ibadet olarak yorumlarsak, testir edersek, ne oluyor buradaki icabet etmek? Cenab-ı İbadetlerimizi, sevap vereyim, ibadetlerimizin karşılığını vereyim. Sonra bir diyor devamında? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَسْتَكْفِرُونَ عَلْ Benim bana ibadet etmekten ya da bana dua etmekten mi? Hangisini diyor Allah-u Teala ayette? Bana ibadet etmekten kibirlenenler. Bakın ayette başında dua dedi. Bana dua edin size icabet edeyim. Sonra kendisine dua etmeyenleri, kendisine dua etme konusunda kibirlik taslayanları, burun dikenleri, büyüklük taslayanları ne olarak vakti tanımlıyor? Bana ibadet etmeyenler. etmeyenler. ibadet etme konusunda kibirlenenler. Diyebilirdi. Bana dua etme konusunda kibirlenenler. demedi. Çünkü ya Ayetin başındaki dua daha geniş bir manaya sahip. O da ne? Hem dil ile yapılan dua hem de insanın haliyle yaptığı ibadetler. Ayette ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَتْسَكْبِرُونَ حَنْ اِبَادَت۪ي Bana ibadet etmekten kibir duyanlar, büyüklenenler, ibadet etme konusunda büyüklük taslayanlar فَذْخُلُونَ جَهَنَّمَا دَخِل۪ينَ Cehenneme nasıl girecekler? küçümsenerek, senerek alçak insanlar olarak başları bükük, boyunları bükük şekilde ne yapacaklar? Cehenneme girecekler. Şeyh Hulusi Tabi Yücemi'ye diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki azabın muhim diye insanı alçaltıcı, küçük düşürücü Olarak nitelenen azapların hepsi kimlere diyor müjdelenmiştir? Kafirlere, müşriklere. Bu ayette de bakın. اِنَّ الَّذ۪ينَ an عَنْ اِبَادَت۪ي Bana ibadet etme konusunda büyük bir var ya, onlar zanneme küçük senecek olarak girecekler. Başları önünde alçak bir şekilde girecekler. Dikkat edin, söyledik öyle söyledik. Müellif Rahimahullah ne yaptı? biraz önce, az önce saymış olduğu ibadet türlerinin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğini delil olarak getirdi buraya. Ne o? وَاَنَّ de lilla <لِلّٰه> Mescidler Allah'ındır. فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰي اَحَدَى Allah'la birlikte orada kimseye ibadet etmeyeyim. Demek ki hiçbir surette hiçbir şekilde Allah'la beraber ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. O halde Biz bir adamdan karşılaştık, kabire dua ediyor. Kabirden yardım istiyor. Ona iki türlü delil getirebiliriz. Birincisi, Allah. bu delil. وَاَنَّ الْمَسَاجْ وَلِلَّا سَلَا تَذْوَ مَا اللّٰهِ اَحَدًا Mescistler Allah'ındır. Allah'la birlikte kim ne yapmayın? Allah. İbadet etmeyin. Dua etmek de nedir bir ibadettir? İlk delil bu. İkinci delilimiz ne olmalı? Allah. İkinci delil. Çok var. Mesela hadis müallif de burada dikdenecek. Diyor ki... Müellefini zikretti hadiste El-dua muhkul ibadet Dua ibadetin özlüdür. Ne yaptı bakın? Konuyla ilgili özel bir delil getirdi. Biz de ne yaparız? Yani mesela adamı gördük. Ne yapıyor? Ölüye kurban kesiyor. Kabire kurban kesiyor. Kabire gitmiş. Kurban kesiyor. Ona iki türlü delil getirebiliriz. Deriz ki bak allah Teala buyuruyor ki وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ وَلَا تَدْعُو مَا اللّٰهِ اَحَدًا مسألة الله نذر. الله لا بلوغ. لا يجوز إبادة. أتمنى. حسناً. هذا هو المبدأ العام. في كل مخالفات، في كل إبادات، ما نستطيع فعله هو أن نذكره. ثم نقول: "الله رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الله لعنه. لا يجوز إبادة. لا يجوز إبادة. لا يجوز إبادة. لا يجوز إبادة. لا يجوز إبادة. لا يجوز Allah'a ne yaptıklasın? Delilleri çeşitlendirdik. Sadece tekbirleri delil zikretmedik. İşte müellif yazar rahimehullah bize enel mesacide billah mesterallahندس. "Fe la ted'u illa Allah ehade. Allah'a böyle kimse dua etmeyin. İbadet etmeyin." Size kalkıp dese ki, "Sağ kardeşim, bu ayeti kelime de Allah Teala buyuruyor ki Allah'a babaya kimse dua etmeyin. Sen burada kurban kesiyorum. Bu ayetin kurban kesmemle ne alakası var?" Ne ilişkisi var? Bu ayeti nereden de geldin? Okudun derse nasıl bir cevap veririz ona? Ayet, bu ayet. Bu ayet. Nenel mesajı Allah Allah bu ayette metin Allah'ındır. Allah'la birlikte kimseye dua etmeyin diyor. Sen geldin ben burada kurban kesiyorum. Bu ayeti bana okudun Ne alakası var kurban kesmemle du Allah dua Allah'a bu etmeninize? <gülüyor> bir kişi cevap verir. <gülüyor> kurban kesmek de bir <gülüyor> ibadettir. Kurban kesmek nedir? Doğadır. Nasıl bir doğadır? Hal yapılan bir doğadır. Yani bu ayet, diyecek ki o adama, senin yaptığın Allah'ın tam başkasına, o türbeye, o yatara kestiğin kurbanı da kapsar, elini açıp, yetiş Abdul Geylani demeyi de kapsar. Yani bu ayet, sadece dua etmekle, dil ile dua etmeyi ne yapmaz? Kapsamaz. Bu ayet, tüm ibadet türleri için, yeterlidir anladık mı arkadaşlar yani genel delilimiz her zaman kullanacağımız delil bu ve ennel mesajide lillah fela tedruma allahi ahadâ müellif diyor ki fe man minha şey'en li gayrillah kim bu ibadet türlerinden bir şey Allah'tan gayrına Allah'tan başkasına sarf ederse Allah'tan başkası için yaparsa fe mushrikun kafir ne olur? Müşrik. müşrik ve kafir olur tabi müşrik olan kafir olmuştur ama kafir olan müşrik olmaya bilir yani ne demek müşrik Allah'la beraber başkasına ibadetlerden birini ne yapması sarf etmez. küfür ise adam ortak koşmuyordur hiçbir şeyi ortak koşmuyordur ama onun dışında ne yapıyordur inkar ediyordur yalanlıyordur ondan dolayı bir insan kafir olabilir ama müşrik olmaz. ama her müşrik aynı zamanda nedir Tahir 1. Şimdi Şeyh Muhammed İbni Abdullah diyor ki ve delilü kavluhu ta'ala duanın bir ibadet olduğunun delili şudur. Birkaç edin şimdi tek tek başladı. Az önce ibadet türlerini zikrettiği ibadet türlerini delillendirmeye başladı. Özel delil getirmeye başladı. Genel delilden sonra. فَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدُونَ مَا اللّٰي اَحَدَى delilini Genel olarak zikrettikten sonra her zikrettiği, her kaleme aldığı ibadet türü için şimdi ayrı, ayrı bir delil getiriyor. Bakın. Her bir için ayrı bir delil. Dua için bir delil getirdi. Diyor ki وَمَنْ يَدْعُمَا اللّٰهِ اِلٰهًا ilahen لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ Hakkında hiçbir burhanı, hiçbir delili, hiçbir hücceti olmayan, başka ilaha Allah'la birlikte başka ilaha dua eden hesabı kimedir? فَإِنَّ مَا حِسَابُهُ اِنْدَ اللّٰهِ اِنْدَ رَبِّهِ hesabı Allah katındadır hesabı Rabbi katındadır burada bir tehdit var diyor ki yani hakkında hiçbir hüccet bulunmayan delil bulunmayan bir ilahı Allah'la beraber dua ederse o ilaha o adamın, o kişinin hesabı kimin katındadır? Allah katındadır onun hesabını soracak olan Allah'tır, Rabb'dir اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ayetin devamında ne diyor? zira Allah-u Teala kafirler ne yapmaz? felaha, kutusa erzilmez onları ıslah etmez yani Allah'la beraber başkasına dua edenleri Allah-u Teala ne diye vasf ayetin devamında? kafirler olarak kafirler olarak vasf demek ki Allah'la beraber başkasına dua etmek nedir? şirktir Tabi burada hakkında delili olmayan ifadesi sıfatı şu manaya gelmez. Yani başka bazı ilahlar var ki Allah onların hakkında kendileri hakkında kend Allah'a ortak koşulmaları hususunda deliller indirmiştir. Değil. Buna sıfat karşıfedenir. Yani o ilahların vasıflarını anlatıyor. Yani tüm Allah'ın dışındaki ibadet edilen ilahların tümü. hakkında hiçbiri ne inmemiştir? Onların hiçbir delil inmemiştir. Hiçbir hakkında burhan yoktur. Dikkat edin ayet arkadaşlar burhan kelimesi Arapça'da güneşin çevresinde olan, güneşin etrafında olan, güneşin en yakın olan ışınlara deniyor, güneş ışınlarına. Yani güneş ışınlarına burhan deniyor. Yani diyor ki allah Teala, onlar hakkında ne yoktur? Hiçbir delil, ışık yoktur. Yani o yol karanlık bir yoldur. Ve fil hadis, hadiste diyor ki, eddua muhkul ibadah. Bu lafız tirmizliğine rivayet ettiği, Enes radıyallahu anh'da rivayet ettiği bir lafız, Enes bin Malik'ten. Bu hadis, bu lafızla bu lafızlarla zayıf. İlim ehli, muhakkik hadis alimleri, dua, ibadetin özüdür. Lafızlarıyla gelen, eddua muhkul ibadah. Hadisinde ne yapmışlar? Zayıf görmüşler. Sahih olan hangisi? Numan, el-Numan ibn-i Beşir'den rivayet olunan sahih hadis. El-Dua huval ibadet. Evet. Dua huval ibadet. Dua ibadetin ta kendisidir. Hadisi sahih. Hadisi sahih. Dua ibadetin ta kendisidir. Yani bundan şu anlaşılmaz. Dua ibadet sadece duadır. Anlaşılır mı arkadaşlar? Anlaşılmaz değil mi? Mesela buna benzer Aleyhisselatü Vesselam'ın başka aditleri de var. Diyor ki mesela el hacc Arafa. Hacc nedir? Arafattır. Hac, Arafattır. Ne demek bu? Yani sen Arafa'da gittin, ondan sonra ülkene geri döndün. Haccın tamam olur demek mi? Hayır, değil. Dikkat edin. Bu tür ifadelerde ne işaret var? Bu tür ifadelerde o ibadetin aslıyla zükredilen hac gibi, ibadet gibi asrı zikredilen o tür ibadetlerin önemine işareti var yani Arafat, Hac'da o kadar önemli bir ibadettir ki olmazsa olmaz, olmazsa olmaz. bu ifade Allah Resulü Aleyhisselam'ın Vesselam'ın kullandığı işte dua -ibade. dua ibadetin ta kendisidir manası yani duadan başka ibadet yoktur değil İbadetin en önemlilerinden bir tanesi de nedir Duadır. buna işaret var Şimdi bakın Allah Teala emretmiş neye emretmiş? Kendisiyle beraber başkasına dua edilmemesini emretmiş, değil mi? Şimdi biz ibadetin tarifinde ne dedik? İbadetin tarifinde ne dedik arkadaşlar? Allah'ın sevip razı olduğu emrettiği. Şimdi Allah Teala arkadaşlar bakın Kendisiyle beraber hakkı da hiçbir delil indirilmemiştir. İlah'a dua etmeyi yasaklamış. Dua edilmemesi istiyor. Yani ne yapıyor? Yalnızca ona ibadet, yalnızca ona dua edilmesini seviyor, istiyor. O halde, dua etmek bir ibadet midir bu tarihe göre? İbadettir. O zaman dua etmek bir ibadetse yalnızca ne yapılması lazım? Allah'a sahip edilmesi, Allah'a yapılması lazım. Bu yüzden birisi kalkıp ellerini açıp, başı sıkıştığında... İşleri kötüye gittiğinde, işleri çıkmaza girdiğinde, kaderlere yönelip ya oturduğu yerden ellerini açarak kabir ashabından yardım isterse, bu adam ne yapmış olur arkadaşlar? Allah'la beraber başkasına başkasına ortak koşmuş olur. Allah'la beraber başkasına dua etmiş olur. Yani bir ibadeti Allah'ın emrettiyse ve razı olduğu. ibadet türlerinden birisinin yapmıştır. Başkasına yönelmiştir, tarf etmiştir. Bu sebeple şirke düşmüştür. Diyor ki müellif Ve kâle rabbukum Rabbiniz buyurdu ki Udu'ûni es-secib lekum Demin ki ayet Bana dua edin, size ne diyeyim? İcabet edeyim. Yahut bana ibadet edin, size karşılığını, sevabını vereyim. İnnel lezîne ibadetiyim. Bana dua etmekten mi, ibadet etmekten mi? İbadet etmekten gururlananlar, kibirlenenler febkulûne cehenneme dahirîn. Cehenneme küçülsenmiş, boynu bükük insanlar olarak ne yapacaklar? Girecekler. Biliyorsunuz, yani bu tür ibadetler çok önemli ibadetler. İnsanların bu ibadet türlerinden birinde Allah'a ortak koşmaları Onların o amellerini ne yapıyor arkadaşlar? Boşa çıkarıyor. Hem dünyada amelleri boşa çıkıyor. Hem de ahirette arkadaşlar. Onlara cennet param oluyor. Ne diyor Allah-u Teala? İnnehu men yusrik billah. Kim Allah'a? Ortak koşarsa. Neydi ortak koşarsa arkadaşlar? Nedir o ibadetler? Allah'ın seyit Allah razı olduğu, gizli ve açık. siili ve sözlü ve ameli her şey. Aleykümselam ve ve Yani Allah ortak koşmanın ne olduğunu önde bileceğiz. Çirki bileceğiz ki çirke düşmeyelim veya biz düştüğü zaman bu çirkeyi Ve Ben adama soruyorsun, şirke düşmek ne demek diyor ki Allah'la beraber hayır, hayır. bir yaratıcı var olduğunu ispat etmek. Yani bu şir. yani böyle bir şey yok. Bu şiktir evet ama yani yerinde bunu iddia eden insanların sayısı çok az yani. Bundan korkulacak, yani tehlikenin geldiği nokta burası değil. Şeytanın insanlara yaklaştığı nokta burası değil. Peygamberlerin insanlara gelip davet ettiği, onlara vahyolunan insanları davet ettikleri yol bu yol, olmuş tek başına, yalnız başına. En önemli davet ettikleri şey ne olmuş? Evet. Saymış olduğumuz bu ibadetlerini atmaları, evet. yalnızca Allah'a yönetmeleri, sarf etmeleri. Gelelim havf, korkuya. Delilul Hauf Korku nedir arkadaşlar? Şimdi bu bazı ifadeler var ki Bazı ifadeler var ki Bu ifadelerin tarifini olmaz? Yapılmaz. Tarifi yapıldığı zaman ne olur? Bilinen o şey Anlaşılması zor olur. Ben yani şimdi ben söylüyorum ki korku Korku kalbi bir neydir? Eylemdir değil mi? Kalbi bir eylemdir. Kalbi bir fiildir. Kalbin fiillerindendir. Herkes korku dediği zaman kafasında ne anlıyor? Bir şey anlıyor. Ama desek ki korkuyu tarif edin. Herkes ne yapar? Korkunun bir eserini, bir izini söyleyerek bize korkuyu anlatmaya çalışır. Belki korku insanın tüylerinin ne yapması? Ürselmek. Veya desek ki öfkelenmek ne demek? Öfkelenmek. Herkes belki insanın kanının kan dolaşımının ne olması? Hızlanması. İnsanın kan dolaşımının hızlanması aslında öfkelenmek değil. Öfkelenmenin doğduğu bir Sonuç, netice. Yani korku dendiği zaman insanın böyle titremesi, yerinde kalması, tüylerinin dimdik olması, bu korkunun getirdiği demeyiz. Sonuç yoksa korku değil. Siz de ki, su nedir? Su. Ya herkes zaten ya su, bilmiyor, Değil mi? İşte bazı ifadeler var tanımlar var ki, bunlar zaten nedir? Fıtri kavramlardır. İnsanlar bunları doğursan ne var? Bilir. Ama Salihler bunların yine de tariflerini ne yapmışlar? Yapmışlar. Bunların tariflerini yapmışlar. Korku hakkında demişler ki kalbin gelecekte doğacak olan, hoşlanmadığı şeylerle ilgili ne yapması? Kalbin titremesi, acı duyması. Yani kalp var olabilecek, meydana gelebilecek şeyler hakkında ne duyması? Korku duyması. Derler, kalbin ne oldu derler bakınca? kalbim duracaktı derler değil mi? kalbim birden sıkıştı dur nefes alayım bir su getirin açılayım derler şimdi korku arkadaşlar üç türlü yani birisi de ya hocam sen korku dedim tamam da sokakta kudus köpek gördük ondan korktuk o zaman da mı olduk? diyebilir değil mi? yani bizim şirk dediğimiz Allah'a ortak koşulmasının yasak olduğu korku hangi bir orta buna diyor ki alimler havfustır gizli korku gizli korku ne demek o gizli korku yalnızca Allah'a karşı duyulması gereken Allah'ın kadir olduğu yüzünün yettiği konularda korktuğu gibi aynı şeylerde başkasından korkması mesela bir örnek verelim bunu Şeyh Salih Ali Şek diyor ki bir öğren öğrencilerinden bir tanesi Mısır'a gidiyor bu biliyorsunuz Türkiye gibi türbeler diyarı kabirler diyarı orada meşhur bir türbe var. Bedevi denilen bir zar. Orada hatta onun adına yemin ediliyor. Onun adına kurbanlar kesiliyor, Adaklar anılıyor filan. Bu ilim talebesi bir gün taksiye biniyor. Tabii biz bunu kısa olarak anlatmıyoruz. Olayın açıklanması için ediyoruz. Bir gün taksiye biniyor ilim talebesi, bir dilenci geliyor diyor ki yani bedevi adına bana bir sadaka verin, bana bir verin ee, para verin taksiye biniyor çıkarıyor, tabii duyunca bedevinin adını bedevinin adını içine işin, karıştırınca bedevinin aşkına deyince çıkarıyor ne yapıyor, para veriyor ama bu ilim talebesi diyor, çağırıyor dilenci gel diyor o dilenciye geliyor, zannediyor ki daha çok verecek alıyor önündeki parayı, yere git diyor sana diyor, ne yok, para yok Sonra yola devam ediyorlar taksi şoförüyle. Taksi şoförü suratı kızarıyor, kulakları kızarıyor. Yolda giderken sürekli ya ustur, ustur, ustur diyor. Yani bizi ört. Yani bizi bağışla gibi bu tarzda böyle yani başımıza bela gelmesin manasında. Şeyden başka hiçbir şey söylemiyor. Korkuyor. Soruyor ki niye ya? Ne oldu diyor. Ya diyor hangi bedeviyi kızdırdın. Niye diyor? Çünkü diyor sen diyor, bedeviyi adına gelip de senden bir şey isteyen adamı geri çevirdin. Allah maaludu diyor. Şimdi yolda giderken diyor biz ne yapabilir başımıza bir musibet gelebilir. Bize bedeli ne yapabilir? Bir zarar dokunabilir. Yani ne yapıyor bu? O türbede yatan, kabirde yatan adamın kendisine getirebileceği, zannettiği zarardan korkuyor. Halbuki buna sadece kimin gücü yeter, kim kaderdir buna? Allah bağlanın. Şimdi buradaki o korku ne oldu arkadaşlar? Şirk oldu. İşte buna hafız sır deniyor. Şirk olan bu. Giten Muhammed kardeşimiz anlattı. Karşılaşmışlar birileriyle. Adam diyor ki şey, kız kardeşi idi, hanımı neydi? Konuşamıyor yani. Düşün. Şeyh izin veriyor uzaklardan. Adıyaman'dan. Kadın ne yapmaya başlıyor? Dili çözülüyor. Konuşmaya başlıyor. Şeyh ne yapıyor? Yasaklıyor. Kadın ne yapıyor? Çekeme oluyor. Dili tutuluyor. İnsanların etrafında bundan korkması. Aman şimdi bak işte şey yine gitmeyecek bunun ağzını demesi. Bu nedir arkadaşlar? şiittir. Sadece şiik işlemek için insanların filmlerde gördüğü gibi şirk bir putun karşısına geçip secde etmek değil. Maalesef bugün çavallı, cübbeli, sakalları göbeklerine uzanan birçok insan var ki şirk koşuyor. Şeyhini kızdırdığından dolayı, yine kızdırma ihtimalinden korktuğu zaman halbuki biz o ne yapmış oluyor? Şirke düşmüş oluyor. Buna ne diyoruz biz? Kavfız Bir de ne var arkadaşlar? Haram olan korkular. Haram. Şirk değil bu. Nedir haram olan? Mesela insanlardan korktuğundan dolayı İnsanlara bir şey dediğinden dolayı Ne yapıyor adam? Bir toplumda Gücü yetmiş olmasına rağmen Mesela gücü yetiyor ama insanlar evre bilmalı Nehyaz-i müncer yapmıyor Veya insanlar bir şey diyecek diyor Diyecek diyor kalkıp namazını kılmıyor Ya şu anda işte iş görüşmesindeyiz Bu adamlar benim dinden olduğumu Ne yapmasınlar? Anlamasınlar Eğer anlarlarsa ne olur e, İşlerimiz biraz kesat girebilir Böyle bir korku taşıyor. baktın ezan okuyor, Oturuyor hala. Camiye gitmiyor. Ya şimdi ben burada masayı terkiz, nasıl camiye izlerim? Bu adamlar bize ne der ya? Korkuyor. Bu nasıl bir korku arkadaşlar? Haram olan. Yani bu, bu korkuya düşen Allah'a olsa koşmuş olmuyor. Bir de tabi korku var. Olan insanın fıtri korkusu. Mesela Mehmet abi kapanıyor şimdi gözleri. Öt diye varsa ona ne olur o? Havalı, uykusu kaçar. Bu korku nasıl bir korku? Fıtrî bir korku. Değil mi? Bu fıtrî bir korku. Bu korku sahibini müşrik yapar mı? Anladım. Yapmaz. Anladınız arkadaşlar. Yani bina da sokmaz. Bu galiba anca, anca belki abdestini gideriz da gideriz. <gülüyor> Ve elle şimdi burası dikle diyor. biz mesela böyle bir şeyhinden hocasından efendisinden korkan bir adamı görsek nasıl deliller serdederiz? Nasıl deliller zikrederiz ona? Önce ne deriz? Ve enne al mesacide bismillah fala tad'u ma'allahi ahad. Kursul sure şeyhin burada zikrettiği. Fala tahafuhu. Diyor ki Allahu Teala ayette. Ayetin başında diyor ki inne ma zalikumu şeytanu yukhwif awliyaehu. Bu şeytan Dostlarını, evliyalarını, velilerini korkutmakta. Şeytan korku verir. Deminden dedi ki her türlü. Bak şimdi Bedevi seni helak edecek. Bak şimdi seni Eyüp Sultan helak edecek. Ben Eyüp Sultan'dan geçtiğinde de şurada bir tereket namaz kılmadın, Bir Birçok insan var mı Türkiye'de? Eyüp Sultan'a gidip de ya burada namaz kılmazsak başımıza bir şey geliriz. Yola çıkacağız demeyen. Elbette Tevhid Tahidi, Akideyi bilen insanlar var. Ama maalesef insanların çoğu Tevhid'i bilmedikleri için... var ki ya başımıza bir ne olmasın. Kaza ve bir musibet gelmesin. Şuraya gidelim bir iki rekep ne yapalım? Namaz kılalım ondan sonra yola çıkalım devam edelim. İşte bu şirk olan korku. Bu korkuyu kim yapıyor? İnne mâ zâlikumus şeytânu yukavlifu evliyâ'e Şeytan dostlarını, velilerini ne yapar? Korkutur. Sikir Allah'ta lefela tekâfûhom Siz onlardan korkmayın. Ve kâfûni Benden korkun. İn kuntum şahit Şayet mü'minseniz, ibadetin yalnızca bana yapılacağını kabul ediyorsanız, o sadece benden ne yapın? Benden korkun. korkun. Sadece benden korkun. Yani teleften çok büyük, çok anlamlı, çok özlü ifadeler var korkuyla ilgili. Mesela diyor ki, bir tanesi, eğer diyor korku kalpten çıkarsa, kalbi korku terk ederse Allah'tan korkmak kalbi terk ederse o kalp ne olur? harap olur ölür yani kul bir kuş gibi tek kanadı korku olacak diğer kanadı ne olacak? reca umut olacak kuşun gibi ne yapacak? uçacak yani azim kim yalnızca Allah'a korkuyla ibadet ederse ondan korkarak ibadet ederse bu adam ne olur? harici olur Harici olur. İnsanlara hep teşkil eder. İnsanlara hep şey yapar. Kim Allah-u Teala'ya ile, umutla hep böyle ümit bağlayarak ibadet ederse ne olur? Hı hı. Mürciye olur. Yani rahat olur. Ne kadar kötü amel işlete de insanlar ne kadar kötü amel yaptırır der ki ya nasılsa bunlar Allah ne yapmış? iman etmiş, iman ettilerse. La ilahe illallah dedilerse hı hı. sorun yok. Kurtulurlar der. Ama mümin gerçek muvahhid, ehl-i sünnet olan bir adam ne yapar? Hı hı. Tek kanalı korkudur. Tek kanalı recadır. Yani peygamberlere bakın. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ifade ediyor mesela onların her biri o kalp konusunda yani Allah'tan korkma makamını gerçek manası gerçek manasında tahdik etmiş insanlar. Onu kalplerine yerleştirmiş insanlar. Mesela Nuh aleyhisselam ne diyor? inni akhafu ale enni akhafu aleikum <Sessizlik> azab yaumin azim. Ey kalbim ben sizlerin adına o çekin günün azabından ne yapıyorum? korkuyorum İnni ekhafu korku var yani Allah-u Teala bir azabını ne yapabilir? gönderebilir şu ne diyor? ve inni ekhafu aleykum azaba azabı kuşatıcı o günün azabından sizin adınıza korkuyorum şu da de ne yapıyor? korkuyor Yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ayette? De ki diyor Allah sallallahu aleyhi ve sellem قُلْ اِنِّي اَخَافُ De ki ben korkuyorum اِنْ اَصَيْتُ رَبِّ Şayet Rabbime isyan edersen Rabbime asi olursam korkuyorum Neyden korkuyorum? اَذَابَ يَوْمٍ اَزِيمٍ Azab-ı çetin olan o günden korkuyorum Yani insan arkadaşlar Rabbine karşı isyan ederse Korkması lazım Hatta hangi insan Hangi mü'min kalbinde imanı yükselen mü'min? Ama kalbinde imanı zayıf olan, iman göstergesi düşük olan insan münaş de allah Teala'ya masiyetlerde de bulunsa da ona hafif gelir. Pek ne yapmaz? Aldırmaz. Yani vurdum duymaz gibi bir tavır sergiler. Ama peygamberlere bakın. Hepsine diyor ne diyor? Ben ne yapıyorum? korkuyorum aleyhissalatü vesselam namaz kılarken gece namazı kılarken ne diyor sahabe onun göğsü ne yapardı gıcırdardı yani göğsünden ne gelirdi nefes alması gelirdi böyle derin derin nefes alıp verirdi neden Allah'tan korktuğundan dolayı halktan dolayı ağlamasından dolayı yani ağlarken kalbi ne yapıyor böyle insanın hani koştuğun zaman böyle nefes alırsın göğsün şişer içeri girer ya işte öyle ağlayarak ne yapıyor aleyhissalatü vesselamın göğsünden ses çıkıyor yine biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam ne diyor benim bildiklerimi bilseydiniz ne yapardınız az güler çok ağlardınız hanımlarınızla oylaşmazdınız böyle bir anı yani. Yani evet. korkardınız yani sağ benim bildiklerim bilmiş olsaydım. İşte bu arkadaşlar Korku makamı yani umudiyet Allah'a kul olma makamlarının önemli bir mertebesi. Allah taala bunun Bununla ilgili birçok neleri var, vaatleri var. İnsan bunu eğer bilirse, öğrenirse Allah için ne var gerçekleştirir. Nasıl gerçekleştirir? Önce Rabbini tanıyacak, Allah'ı tanıyacak. Yani seleften öyle rivayetler var ki Allah'tan korkma konusunda, Allah'tan isteme konusunda o kadar bize göre, bize göre mumala etmişler ki, diyor ki bir tanesi ben diyor yemekteki tuzu mu dahi Allah'tan istiyorum. Yani yemekteki tuzu dahi kimden istiyor? Allah'tan öyle diyoruz ya Allah'tan istiyorum. Ya yani bu kadar yakın, yakine ulaşmış insanlar. Sonra geliyoruz arkadaşlar, reca Nedir arkadaşlar Reca? Bir şeyin gerçekleşmesini, sevilen bir şeyin gerçekleşmesini yapmak? Umut etmek, istemek. Ümit var olmak yani. Ümit var olmak. Yani bir insan ne yapmalı? Allah-u ibadet ederken karşılığının mükafat olarak beklemeli, ummalı. Değil mi? İbadet yani ibadet ehli Allah-u Teala'ya itaat ehli bir adam, Bir mümin. Bundaki reca ne olmalı? Ümit ne olmalı? Neyi ummalı bu adam? Cenneti ummalı. Bunun karşılığında günahkar bir insansa neyi ummalı? Günahkar bir insansa neyi ummalı? Allah'tan bağışlanmayı ummalı. Cehennemde insan var <gülüyor> mı? Peki, reca konusunda reca konusunda eksik davranan adam nedir? Yani adam vurdum duymaz. Hani geçen derslerde söyledik ya yeryüzünde gezip oksijen alıp karbondioksit dışarı vermekten başka hiçbir şey yaramayan tipler var dedik ya. Namaz kılmayan. Allah-u Teala'ya ibadet etmeyen bu tipler var ya. İşte bunların hiçbir umudu recası yoktur. Bir de bazı insanlar vardır ki Allah-u Teala'ya ortak koşanlar gider ki ya şu türbeye gidelim de şu ziyaret edelim de çocuğumuz olmuyor. Bu ziyaretimizden dolayı ne olsun bize? Çocuk olsun. Hani görüyoruz hani de söylüyoruz. Böyle sürekli davarlar. Oraya gidip çocuk isterler. Buraya gidip çocuk, e, damat isterler. Gelimi isterler. Bunların hepsi neye giriyor arkadaşlar? Umuta giriyor. Şirk. Bunun delili ne? Şirk olduğuna dair delil. ilk delilimiz saydık. Ve ennel mesajide lillah. Fela tedvom Allah'ı ahal. Özel delil diyor ki. Femen kâne yercû likâ'e rabbihî. Keh suresi. Kim? Rabbi ile karşılaşmayı umuyorsa ne yapsın? Felya'mel amelen salihan Salih amel yapsın. Salih amel işletir. Yani bakın burada ibadetin tarifine yine uygunluk var. Allah-u Teala'nın sevip razı olduğu şeyi, insanın Rabbi ile ne yapması? Rabbi ile karşılaşacağını umması. Bu unmak, reca, kalbi bir ameldir, ibadettir. Ve bu da yalnızca ne yapılır? Allah-u Teala yapılır. Diyor ki, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ahada Ve Allah'a, Rabbine ibadette ne yapmasın? Kimseyi ortak koşmasın. Yani bakın, allah Teala'nın ayetlerine, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis ve tevhide o kadar çok vurgu var ki, şirkten o kadar çok insanları takındırma var ki, maalesef bunu bugünkü insanlar, Bizi, ya kardeşim siz periyetten başka bir şey bilmiyorsunuz. Bilmiyor musunuz? Ee, sürekli şirkten sakındırıyorsunuz diye itham eden insanlar, bunları görse acaba ne derler? Yani onlar zannediyorlar mı ki? Sanıyorlar mı ki? Bizler kendi kafamıza göre bir tehlike belirlemişiz, insanları o tehlikeden sakındırıyoruz. Bizler kendi kafamıza göre bir, bir gaye belirlemişiz, insanları ona ediyoruz. Hayır. Bizler bütün peygamberlerin gönderilmiş gayem amacı olan, insanların, ezimlerin yaratılış amacı olan o önemli hedefle gayeye davet ediyoruz. Ki bunu da belirleyen kimdir? Allah Teala'dır. Kendi kafamıza göre insanları bir şeylerden ne yapıyoruz? Uzaklaştırmıyoruz. Biz tehlike olarak kategorilen, kategorilendirdiğimiz zaman baktığımız zaman görüyoruz ki insan üzerindeki en büyük tehlike nedir? Şektir. Onun için en büyük hayır nedir? Tevhistir. o halde insan bütün mesaisini bütün çabasını bütün gayretini bütün mesaisini ne için harcamalı? Tevhide davet, şirkten sakındırmak için davet etmeli. Peygamberlerin hayatında yaptıkları ibraz. Aleyhissalatu vesselam'ın hayatlarında hep tevhid. İlk geldiği günden itibaren la ilahe illallahı ne yapmış? Tevhid etmiş. Gözlerini kapacak, hayata veda edecek, insanlara veda edecek Söylediği şey ne arkadaşlar? Allah, allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Niye? Onlar ne yaptılar? Allah. Peygamberlerin kabirlerini meskütler mescid. mescid. edindiler. Yani allah Teala'ya ortak koşulmaya vesile olabilecek ameller yaptılar. Kabirlerin, kabirleri mesküze çevirdiler. Bakın, bu kahanın ilim ehlinin kitaplarına demişler, konuşmuşlar, kitaplarına yazmışlar. Yani bu Muhammed İbni Abdülvahab'ın İbni Tehniye'nin bin Bilmaz'ın çıkardığı, onların iptal ettiği saflatalar değil bunlar. Dönün eski Maliki mezhebinin, Şafii mezhebinin, Hanbeli mezhebinin kitaplarına. O alimler şu konuları işlemişler. Bir yerde önce kabir inşa edildiyse, kabir yapıldıysa, daha sonradan üzerine mescit yapıldıysa demişler ki o mescit ne yapılır? Yıkılır. Şayet önce mezrit yapılmış, sonra kabir sokulmuşsa o kabir oradan kaldırılır, çıkarılır. Demişler ki yine alimler, mezhep alimleri, fıkıh alimleri, eğer bir kabir, bir caminin kıblesinde, önünde kabir varsa ne yapılır arkadaşlar? O cami ile o kabirin arasında başka bir ayrılık var, örülür. Yani bu konuştukları konular neyle ilgili biliyor musunuz? O cami bahsedilen, Camilerde Allah için namaz kılanlarla ilgili, yani bu konuşulanlar kabirlere gidip kabirlere dönüp kabirlere namaz kılanlar için değil. Yani Allah için namaz kıldıklarını bildikleri insanlar hakkında fıkhi olarak bu tür meseleler getirmişler. Şimdi siz gelin bu meseleleri bugün gördüğümüz türbelerde, yatırlarda, kabirlerde Allah'tan başka oradakilere farf edilen ibadet türlerine bakın ve ona uygulayın. Eyüp Sultan'da olsun, onun dışında birçok türbede yatırda olsun, görmektesiniz ki bırakın Allah için dua etmeyi artık direkt ne yapılmakta? Orada yatan kişiden istenmekte. <gülüyor> Ve bu konuda bizlerin tavrı ne olamaz? Sertlikle nitelenemez. Çünkü bu yolda bizim yürüdüğümüz bu yol, kendi çizdiğimiz bir yol değil. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın, onun yolundan gelen samelerin, Onlardan bu ilim alan tabinin ve ilim ehlinin yolu. Yani bin sene geçmiş, 1300 sene geçmiş, 1400 sene geçmiş aradan ve yani sonra birdenbire kendiliğinden ortaya çıkmış bir durum değil bu. Bu tevhide davet peygamberlerin hepsinin yaptığı önemli bir davettir. Doğru. Sonra arkadaşlar müellif rahimahullah tevekkülü zikrediyor. Yalnızca tevekkül? Allah'a yapılması gerektiğini. Ne demek tevekkül arkadaşlar? Tevekkülün tarifini daha önceki derslerimizde yapmıştık. Tevekkül Sebepleri yerine getirdikten sonra sebepleri yerine getirdikten sonra işi Allah'a havale etmek. Yani sebepleri yerine getireceksin ama sebepleri yerine getirmekle bu işi gerçekleştiren etkenin sebep olduğuna ne yapmayacaksın? Ne yapmayacaksın? Nice sebepleri yerine getirip umduğu gerçekleşmeyen, ümit ettiği gerçekleşmeyen insanlar var. Ama sebep ne yapılacakınca yerine getirilecek. Şimdi Mehmet abi bekar kalkıp dese ki Ben çocuk istiyorum dese, evlenmeden. Allah'a tevekkürüm tam. Ben Allah'a inanıyorum. Tevekkürüm tam. Allah bana çocuk nasip ettin dese. Biz ne yaparız? Onun aklından şüphe. şüphe ederiz değil mi? Çünkü sebebi yerine getirmedi. Ona ne diyeceğiz? Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi اَعْقِلْهَا e Deveyi önce bağla diyor. Sonra tevekkül et. Yani sebebi yerine getir بالطبع سلبي يرني قصديكن، سببناه لا تفعل، لا تتألم، لا تضرب، لا تهتم. نجى إنسانان مارا، تزوجا، ولكن 30 يوماً مرت، لا يزال الطفل لا يملكه. الله لا يمنحه الوقت، Teala buyuruyor ki يخبرنا أن الله يعلم. يعلم Yalnızca Allah'a tevekkül edin. Yalnızca. يعلم الله. يعلم الله. يعلم الله. يعلم Onun ibadete layık, tek ilah, orta olmayan tek ilah olduğunu kabul edip iman ediyorsun. Diğer bir ayette وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Kim Allah'a tevekkül ederse سَوْهَاسْبُهُ Allah ona yeter. Allah ona yeter. O halde tevekküller nedir? Bir kalbi ibadettir. Araplarda şöyle bir ifade var. Alimlere soruluyor. Deniyor ki, Araplar şu ifadeyi kullanıyor. Önce Allah'a tevekkül ettim, sonra da sana diye bir ifade var Araplarda. Bilmiyorum Türkçede buna yakın bir ifade kullanmıyoruz biz herhalde. Alimler bunu dahi cahiz görmüyorlar. Çünkü diyorlar ki tevekkül yalnızca Allah'a yapılması gereken bir ibadettir. Kalbi bir ibadettir. Ne olmaz? Yani önce senin Allah'a namaz kılıyorum sonra da senin için namaz kılıyorum denmesi ne kadar yanlışsa bu da o kadar yanlıştır diyorlar. Çünkü tevekkül demek e, sebepler yaptıktan sonra işi Allah'a ne yapmak aval etmek. Artık ondan hayrı beklemek. Sonra arkadaşlar Şeyh burada bir Üç tane kalbin ameli olan üç tane şey zikrediyor. Nedir onlar? Ragbe. Ne demek ragbe? Rağbet etmek. Yani unmak. Ve rahbe ne yapmak? Korkmak. Çekinmek. Çekinerek sakınmak. Korkmak. Ve l ne demek huşu ne demek huşu zillet içinde, boynu bükük Allah'a karşı zelil olmak Allah'ın azameti karşısında, büyüklüğü karşısında zelil olmak, küçük olmak kendini küçük görmek elimden dediğimiz gibi yani insan bu tür ibadetleri hakiki manada gerçekleştirdiğinde kendini Rabbinin karşısında zelil hisseder aleyhü fayrı görüyorsunuz namaza duruyor ve ağlamaktan ne yapıyor? göğsü in göğsünden ses çıkıyor ağlamaktan inmiyor. İşte bu üç tane sayılan ibadetin delili de inhum kanu yusariun onlar ne yaparlardı o insanlar yusariun yarışırlardı. <gülüyor> Hangi konularda? <gülüyor> fil hayrat <gülüyor> iyi işlerde. Hayır işlerinde yarışırlardı. Ve <gülüyor> bize ne yaparlardı? Dua ederler, ibadet ederler. Nasıl? Rahaben, rağbet ederek. Umarak. Nasıl umarak? Allah'tan sevap umarak. Ecir umarak, cenneti umarak. Ve rahaben, ve rahaben. Ne yaparak? Çekinerek. Ve kanu lena khâşi'in. Onlar bize karşı neydi? Kuşu içinde, zelil, küçük. Kibir İşte husu içinde olmak yalnız e kime ait arkadaşlar kime yapılır Allah yapılır. Şimdi bugün maalesef bir örnek verelim. Örnekler daha iyi anlaşılıyor. Biz Medine'de bulunduk mesela yıllarca. Orada namazda insanların mesela geliyor adam Pakistan'dan, Endonezya'dan, farklı ülkelerden geliyor Türkiye'den. Namaz kılınıyor öğlen namazı. Veya işte ikindi namazı, veya akşam namazı, veya yatsı namazı. Namaza durulduğunda işte, ya namazı kılarken böyle bakıyorsun ki adam, hani dıştan görünüşte dahi baktığın zaman bu adam diyorsun namazda bile değil. Yani o kadar kopuk, o kadar memleketine gitmiş işlerini düşünüyor. Namaz bittiğinde, selam verdiğinde, Peygamber aleyhisselatü vesselamın, Nebi aleyhisselatü vesselamın doğru öyle koşuyor ki, takip ediyorsun bakıyorsun, o kalabalığın içine giriyor, o kalabalığın içinde, bakıyorsun böyle ölüm tehlikesi, edilme tehlikesi geçiriyor ki bazı insanlar yaşandı orada kabire gidip selam vermek için ne yaptılar? Edildiler, öldüler. Sonra bakıyorsun ki bu adama, namazında aklı, beş karış havada olan adama, kabrin önüne gelip, bir bakıyorsun ki kabrin önünde iki elini bağlamış, cebine koymuş hüngür hüngür gözleri ötüyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin önünde boynunu bükmüş, hüngür hüngür gözyaşı döküyor. Ağlıyor. Düşünün Subhanallah. Az önce sen Yüce Rabbinin huzuruna çıktın. Seni yaratan, sana hızlık veren, sana can veren, ibadeti yalnızca ona yapılması, hak eden Rabbinin, ilahının, Allah'ın önünde durdun, rüküye gittin, alnını secdeye koydun. Ne gözyaşı, ne huşu, zillet, boynu büçüklük, ne titreme, Ama selam verdin, kabre gittin, kabrin önünde Allah'a karşı yapman gereken huşuyu ne yaptın? Orada yatan Peygamber aleyhissalatü vesselam'a sarf et. Yani sadece bu, bunu Medine'den örnek vermeye gerek yok. Bugün işte Türkiye'deydi, gidin Eyüp Sultan'a görün. Dışarıda ne kadar rahat olan, başı açık olan, açık açık giyinen insanlar, türbeye girdikleri zaman, kapanıyorlar, titriyorlar, böyle kendilerine düzen veriyorlar. Halbuki sen bunu ne yapmalısın? Her zaman, her yerde Rabbine karşı yapmalısın, takınmalısın. İşte bu da şeydir arkadaşlar, huşuda ne yapmak? Ee, ortak koşmaktır. Diğer bir ibadet türü haşyet. Nedir arkadaşlar haşyet? Haşyet arkadaşlar, Korkudur. Yani Allah'tan ne yapmak? Korkmak. Tabi hasyet korkudan biraz daha üstündür. Marifet yani ilim sahibi olmak ne yapar? Kuşur sahibi olmayı, hasyet sahibi olmayı gerektirir. Yani hasyet ilimle karimdir, onun arkadaşıdır, onunla beraber olur. Evet bir insan ilim sahibi olmasa da korkar kal sahibidir ama ilim oldukça nadir o altın neye dönüşür? Kaşşete dönüşür. Ne diyor Allah ﷻ? Innamma yakshallaha min ibadhihi. Allah'tan kaşşet yani korkanlar kimlerdir kullarından? El ulama ilim sahibi. Innamma yakshallaha min ibadhihi el ulama. Yani Allah Teala bakın kendisine karşı Haşet içinde olanları kimler olarak niteliyor? Ulama. yani ne demek ki ne var? Hasyet korkuya nazaran biraz daha dar. Yani her haşiyet sahibi, haus sahibi olabilir, korkar. Ama her, her haus sahibi ne olmaz? Haşiyet sahibi olmayabilir. Çünkü ilim yoksa ne olmaz? Olmaz. Mesela allah para Teala yine onlardan bahsederken diyor ki onlar diyor ayetlerimizi okuduklarında ayetlerimize karşı تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Rablerinden korkanların derileri kalkar. Derileri titrer. ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Ve kalpleri ve onların derileri Allah'ın zikrine ne yapar? Yumşar. Yumşar. O yüzden arkadaşlar haşyet de kalbi amellerden bir tanesidir. Eminden de örnek verdiğimiz gibi nasıl ki yalnızca Allah'tan korkmamız gerekiyorsa yani Allah'ın kadir olduğu şeyler hususunda bize ulaşabilecek zararlara sadece onun kadir olduğunu bilerek ondan korkmamız gerekiyorsa haşyet de bu şekildedir. Sonra geliyoruz arkadaşlar inabe. Nedir arkadaşlar inabe? Allah'a ne yapmak? Rücu etmek. Allah'a rücu etmek, Allah'a dönmek. Yani tövbe etmekten biraz daha farklı. Tövbe etmek, sen o günahtan tövbe edersin, elini eteğini çekersin. Ama inabe etmek, tövbeden bir kademe daha üstün, Salih amellerine alarsın, koyulursun. Yani ben bugün ay işledim, dersin, tövbe edersin. O tövbeden, o, o günahtan elini eteğini çekersin, bu tövbe. Ama bunun üstüne Salih amelleri koyarak hayırlı işlerde bulunursan bu ne oluyor arkadaşlar? Buna inabe deniyor. Allah-u Teala diyor ki Ve enibu ila rabbikum. Ne yapın? Rabbinize inabe edin. Yani dönün, rücu edin. Ve eslimu leh ona teslim olun. Sonra geliyoruz istihaneye. Yardım talebinde bulunmak. Bu da biliyorsunuz Fatiha'da İyyâke na'budu ve iyyâke nesra'in Ne demek İyyâke na'budu? Yalnız sana ibadet edelim. Aslında burada yalnız ifadesi var Türkçede. Yani sana ibadet ederiz değil. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden isti'ane ederiz. Yani yardım isteriz. Yardım talebinden bulur. Dedi ki yani Selef. Söyle bir makama vermiş ki yemekteki tuzu bile ne yapıyorlar? Allah'tan soruyorlar. Aleyhisselatü sallam ne diyor İbn Abbas'a? Bindirip bineyine. Hey çocuk, hey evlat, sana diyor bazı kelimeler öğreteceğim. Bakın Peygamber diyor ya. Zade amca oğlu akrabası olan zade İbn Abbas, tercüman, Kur'an'ın tercümanı, Kur'an'ın büyük müfessleri. Diyor Çünkü sana bir şeyler öğreteceğim. Bu öğrettiği şeylerden bir tanesi biliyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> Eğer yardım talebinde bulunacaksan Yardım isteyeceksen ne yap? Festa'im <gülüyor> billah, Allah'tan iste evet, Demiyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Bak ben yanındayım Yeryüzündeki en şerefli insanım Senin de akrabanın Yardım isteyeceksen Benden istediğim deriz mi orada? Ama demiyor diyor ki yardım isteyeceksen Yardım istediğinde ne yap? Allah'tan yardım iste. Festa'in lillah. Yani diyoruz, bu sürekli tekrarlıyoruz. Gazavuf ehli, tarikat ehli biliyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuz maalesef ve maalesef. Olur mu öyle şey diyor ya? Yani biz diyor, nasıl olur da direkt diyor Allah'tan isteriz. Günahkarız. Günahkarız yani. Biz günahkarız dediği gibi arzeme başladık. Şey Farklı örnekler de veriyorlar. Onlara girmeye gerek yok. vaktimiz var. Yani yani çeşitli sebeplerle onlar maalesef şirke düştüklerinin farkında değiller. E, yeryüzünün en hayırlı insanı olan, beşerin efendisi olan, Seyyidu ve di Adem olan, Nebi aleyhissalatü vesselam amca oğluna diyor ki, yardım istediğinde, Fespa'in billah. Allah selam bitti. Biz de şimdi peygamber aleyhissalatü vesselamın vasiyetini, öğütünü Allah. insanlara yapıyoruz. Ne diyorlar bize? Sen, nesin? Vuhabisin. Sen, işte nesin? Sapıksın. Sen, Alimleri, evliyalarını alıyorsun, red diyorsun inkar. Hayır, kabirim böyle bir şey yok. Bizim davet ettiğimiz, sizleri çağırdığımız şey ne? namaz gibi, oruç gibi, hac gibi. Yalnızca Allah'a yapılması gereken ibadetlerden birisi olan yardım istemek yalnızca Allah'a yapmanız. Yani önemin, önemini, öneme, ha öneme haiz olan mesele bu. Sizler de bu sebepten dolayı sizleri bu tevhide, bu dinin aslı olan. Yalnızca Allah ibadet etme olan hususla teveile zevat ediyoruz. Yoksa bizim gayemiz amacımız evliya'yı ne yapmak değil? Kıranmak değil. Tabii gerçekten zaten evliya varsa. Bu fil hadis hadis size diyor ki, dediğimiz hadis bize ta'anta billah. Yardım istediğinde, yardım talep ettiğinde ne yap? Allah'tan. Tabii arkadaşlar insandan, beşerden mahluktan yardım istenmez mi? İstenir. Ne zaman istenir? Yani, Efendim? Bir. Hayatta olacak adam. Hayatta olacak. Hayatta o adam. İki. Hazır. hazır olacak. Yanında olacak. Üç. İki, iki, iki, iki. Gücü yetecek. Üç. Gücü yetecek. Başka var mı? Evet. Yok. Yani bu şeylere özelliklere kaybolacak. Yani diyelim ki adam Adı Yaman da. mı hayatta? Tamam mı? Telefondan da duyabilir mesela. Yapıştırıyorsun ama gücü yetmiyor. oradan buraya gelecek mi? Evet. Veya duymuyor. Veya ölü. Ölmüş şeyini çağırıyor. Ey Efendi Hazretleri, yetiş, gel. Bunların hepsini arkadaşlar, şirk. Çünkü sen yalnızca Allah'ın Kadir oldu. Allah'ın gücünün yettiği bir ne yaptın. başkasını canlı. Bir adam şey de olabilir, yanında olabilir, hay olabilir. Diri işitebilir seni, işitebilir ama gücü yeteceği bir mesele değildir. Adama diyorsun ki bana şifa ver, gel koy eline şifa ver. Evet seni duydu. Yanında ama gücü etmiyor, değil. O zaman yine ne oldu bu? Şirk oldu. Yine bunu olmuş oldu? Şirk oldu. Ama adama diyorsun ki ya kardeş iki tane karutuz aldım şu pazardan. Birisini taşım, taşıyamıyorum. Bana yardım eder misin dedim. çirk olur mu? Allah. Olmaz. İşte bazı ahmaklar böyle vaat köşesine çıkıp diyorlar ki Ya kardeşim bu Vahabiler de o kadar donuk kafalı insanlar ki Diyorlar ki Allah'tan başka kimseden yardım istenmez. Al diyor bak sen pazardasın. İki tane karduz torbası torba taşıyorsun. Dedin ki adama bana yardım eder misin? Al diyor onlara göre şirk müşrik oldun. <gülüyor> Gerçekten bu arkadaşlar bunu bu ahmak insanlar Tevhidi anlayamayan insanlar neyin şirk neyin olmadığını anlayamayan sana bunu ne yapıyor? Söylüyor. Bizim kastettiğimiz yardım talebinde bulunma ne? Sadece Allah-u Teala'nın kadir olduğu, onun sadece gücünün yettiği meselelerde ne yapman? Mahluktan, kullardan istemem. Adam diyor çocuğum olmuyor, şey diyor ne yapsın? Bir çocuk versin üfürsün. <gülüyor> Anladın mı? Artık ne üfürüyor onu Allah bilir. Ve delilul Ne diyor? İstiave. Sığınmak. Sığınmak. Yalnızca ne yapmak herkesef? Allah'a sığınmak. Ne diyor Allah? فَلَقُ الْاَعُوذُ بِرَبِّ الْسَلَقِ Selakın yani sabahın Rabbine ne yaparım? Sığınırım. مِنْ شَرِّ مَا حَلَق Yarattıklarının şerrinden. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبْ çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Başka? وَمِنْ شَرِّ النَّفْسَاسَاتِ فِي الْعُقَدْ Düğümlere üfleyen, üfürenlerin şerrinden. Hemin شَرِّ hasidin اِذَا haset? Hased edenlerin hasedinden kime sığınırım? Allah sığınırım. Etçilen insanlar ne yaparlarmış? Mesela bir vadiye indikleri zaman, bir yere indikleri zaman oranın Cinlerine sığınırlarmış. Bu vadinin efendisi olan cinlere sığınıyor derlermiş. Niye? İşte bize zarar vermesinler diye. Şimdi bugün de bakıyorsunuz bazı insanlar mesela tek başına kalıyor evde veya işte böyle bir gidecek, korkuyor bana zarar verecekler. Cinler gelecek işte veya şöyle olacak böyle olacak. Bunlar da nedir arkadaşlar? İnsanın şirke ütürürsen Rabbine sığınacak. felak suretine dikkat edin. Kul ağzı bi rabbil felak. Allah Teala'nın ruhiyet sıfatını zikrediyor. Sabahı yaratan Olarak vasf ediyor Peşinden de Bazı şeyleri zikrederek Onlardan dolayı Allah'a sınırıyor Kul anu rabbil Min şerri ma halak Yarattıklarının şerinden Ve min şerri râsikin İzâ vakab kapı yedinin şerrinden Ve min şerri nesfâ satifin ukad Düğünleri öfleyen Ve min şerri hasilin Ne yaptı bu surede arkadaşlar? Dört tane şeyden neye sınırıyoruz? Rabb'e sığınıyoruz, Allah'a sığınıyoruz. Dört şeyden. Kul euzu bir Rabb'in nas'la arkadaşlar ne yapıyoruz? Bir şeyden Allah'a sığınıyoruz ama Allah'a sığınıyoruz. Dikkat edin. Nelerle misalıyoruz? Kul euzu bir Rabb'in nas. Melik'in Evet. Bakın üç tane şey saydık Allah'a sığınıyoruz. Kul euzu bir Rabb'in İnsanlar Rabbi. Melik'in İnsanlar. İlah'in İnsanlar ilah. Min şerrin وسط واسيل خانات، ما أبانار، سنسى سنسى، جزلي جزلي وسلاسل علمنا لهم شرِّنَه. علَّرِي وَاسِبِسُ في السُّدُورِ النَّاسِ، إنسانَةَ الْجَوْزَةَ النَّارَ مِنْ شَرِّي مِنْ شَرِّ الْوَسْطَ علَّرِي وَاسِبِسُ في السُّدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ بَنْنَه. يَا نَفْسُ سُورَةً بَكِنْ دِكَارَ دِينَ، اقْرُؤُنَا بِهِ بُنُوَ تَأْمُلَ دِينَ. فَلَقْسُورَةً بَكِنْ دِك sabahı yaratan, sabahın Rabbi olarak Nas suresine tek bir şeyden sunuyoruz ama allah Teala'yı ya ne yapıyoruz? Äh. Mm -hmm. Kul ağzı Rabbin Nas, <aülmeler> Melikin Nas, İlahin Nas insanların ilahı, insanların sahibi mm -hmm. ne yapıyoruz başka? <gül> <Phanshi> i̇nsanların Rabbi olarak niteliyoruz Ondan sonra sinsi sinsi vesmete veren, kalp vere, yoğuş vere üfleyen, veren şeyleri şerrinden, insanların ve cinlerinin şerrinden sığınıyoruz. Yani tek bir şeyden sığınıyoruz. İşte arkadaşlar sığınmamız da bu şekilde olacak ve da kime olacak? Allah-u Teala'ya Allah Teala olacak. Sonra geliyoruz istigafe. Ne demek istigafe? Yetişme talebinde bulunmak. Gavs diyor yani. Gavs diyor ya. Yani, tarikatçılar. Gavs, gavs, gavs, gavs, gavs diye tekrar alıyorlar. Ne demek bu gavs, gavs, gavs, gavs? Ne demek bu? Yani gel yetiş, yetiş, yetiş, yetiş, gel. Yani şey yine efendi diyor ki, gavs, yani imdat demek. yani. İmdat, sanırsınız? imdat. Gavs, gavs, medet. Allah'a ilahi söylüyorlar. Medet ya Rasulullah diye bugün ilahiler var, kaderlerle tadılıyor. Bu şirktir, maalesef. Bu da yalnızca Allah'a yapılması gereken ibadetlerden bir tanesidir. Kuyuyor ki Allah-u Teala İstesteziyetûne İs -te rabbekum festecabe lekum Biliyorsunuz Bedir Savaşı'nda Müşriklerin sayısı neydi? Çoktu Müşriklerin sayısı oldukça neydi? Çoktu Allah-u Teala Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müşriklere baktığında onları çok gördüğünde Rabbine el açtı Midada bulundu, seslendi Yardım istedi Yetiş ya Rabb dedi, medet ya Rabb dedi Ondan sonra Allah-u Teala da ne yaptı? Festecebe lekum Size ne yaptı? icabet etti. Yani yetişti. Ne diyor Allah-u Teala? اَمَّنْ يُز۪يبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ Doğa ettiğinde sıkıntıya düşmüşe kim icabet edebilir? Elbette ki Allah. Ama bu adamlar öyle değil. Kitaplarında utanmadan, çekinmeden tefsir diye adlandırdıkları kitaplarında, vaaz kürsülerinde sohbet diye anlattıkları konuşmalarında diyorlar ki başınız sıkıştığı zaman işlerinizde hayrete düştüğünüz zaman ne yapın? Kabir ehlinden yardım isteyin. Kabir ehlini yardıma çağır. Ya Bunları dinleyen insanlar ne yapıyorlar? Yolda giderken kaza olacağı zaman diyor ki yetiş ya seyda. Gavs ya seydan. ya efendim. Sonra geliyoruz arkadaşlar kurban kesmeye. Kurban kesmek de her ne kadar el ile yapılan zahir, dışa vuran bir amelse ibadetse de Asıl yeri bunun neresi? Kalk. Kalk. Çünkü sen kurbanı ancak o kanı kim için akıtırsın? Allah. Tazim ettiğin, yücelttiğin, teminden saymış olduğumuz ibadetlere layık gördüğün Allah için. Ne diyor ayette? Koldeki, زَكِ اِنَّ Benim Allah. namazım. وَنُسُك۪ي Nusuk ney nusuk? Kurbanım. وَمَحْيَا يَوَ mamati Hayatım ve ölümüm Lillahi Rabbil Alemin Alemlerin Rabbı olan Allah'ın içindir. Allah'ın içindir. kurban da ancak Allah için kesinir. Yok mu Allah dışındaki senlere? Evet var. Aileler kurbanı sayıyorlar. Diyorlar ki kurbanlar farklı farklıdır yani. Bir şirk olan kurban. Büyük şirk olan kurban. Kişi binden çıkar. Gidip direk kabirde evliya için kurban kesmek Ona yakınlaşmak için kurban kesmek İki Küçük şirk olan kurban O da nedir? Adam Yani Allah için kesiyor ama Riya karışıyor, riya Gösteriş karışıyor İnsanlar ya desinler Bak işte bu adam kurban kesiyor Burada küçük şirk diyoruz Sonra arkadaşlar ne var? Bidat olan kurbanlar var Bidat olan kurbanlar Adam mevlüt kandili oluyor, mevlüt kandili ne yapıyor? Allah diyor bu akşam mevlüt kandili Allah adına bir kurban Keselim diyor, bu nedir? Bidat kurban Dördüncüsü arkadaşlar haram olan kurban Haram olan kurban Mesela nedir? Haram toplantılar Haram üzerine kurulmuş e, İçtimalar adına yapılan Kurbanlar veyahutta Ne yapıyor? Allah için kesiyor ama Allah için kesmekle beraber Mesela saygı duyduğu, diye sevdiği bir ne var? Razı etmek istediği, hoşuna gitmek istediği bir insan geliyor mesela Cumhurbaşkanı gelmiş kesiyor 30 tane 40 tane i̇şte Kral gelmiş 30-40 tane Kurban kesiyor. Bunları Allah için kesiyorsa şeytan kurtulmuş oluyor. Ama ne bunlar? Haram. Yani bu alimler diyor ki bu ne olmaz? Yenmez. Allah muhafaza. Eğer kurbanı o gelen adam için, gelen başkan için kesiyorsa, ona yakınlaşmak için kesiyorsa zaten bu büyük şey oluyor. Sonra arkadaşlar beşincisi mekruh olan kurban. Mekruh olan kurban ise nedir arkadaşlar? Adam ve parası yok. misafir gelecek gidiyor borç alıyor birisinden ödeme ihtimali de çok düşük ona rağmen gidiyor borç alıp kurban kesiyor bu nedir? mekluhtur altıncısı vacip olan kurban farz olan kurban ne gibi arkadaşlar hacca giden temettü hacca yapan ve kıran hacca yapan kurbanı yapan kişinin kurban kesmesi gibi yedincisi mustahap olan kurban evet mustahap olan kurban yani fakirle durumu var maddi durumu iyi yolda geçerken diyor ya şurada bir kurban keseyim de şuradaki fakirlere dağıtayım bu ney? Mustahap güzel olan bir davranmış. Sekizincisi mubah olan bir e, kurban. Bu ne yapıyor? Yani et istiyor. Gidiyor kurbanı abi kesiyor, et ondan sonra yiyor. Bu da nedir? Mubah olan kurban türüdür. Hadiste ne diyor? Arayış Vesselam e, Allah. Allah ne yapsın? Lanet etsin. Men zabaâli gayrillah. Allah'tan başkası adına kurban kesene Allah ne yapsın? Lanet etsin. Ne yaptı? Allah-u sevmediği, razı olmadı bir sil var burada. Demek ki Allah'ın sevdiği, razı olduğu şey ne? Allah için kesilmesi. Bu da bir nedir? İbadettir. Son olarak arkadaşlar adak. Adak adamı Adak adamı arkadaşlar adak adama, Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, yani adak adamak diyor ancak cimrilin cebinden para çıkartır. Yani adam diyor ki, çocuğun iyileşirse bir tane kurban tepirecek. Yani bu ne? Sen cimrisin, tamam mı? Allah-u Teala ne yapıyorsun? Allah-u yani, al, yani, ne yapıyorsun? Yani çocuğuna bir şifa verme ben de, kurban getirdim. Hâlimde diyor ki, bu tür adak nedir? Mekruh. Mekruh. Hoş olmayanlar. Ama adadıysan ne yapacaksın? Ne, Yerine getirecektim, kuruluş yok. Arz oldu Ama az kullanan güzel olan ne? İnsanın şeye girmemesi. Adama kardeşim. Kurban kesmek istiyorsun, git gel. Allah sen cimrisin cebinden para ne yapacak? İlla böyle çıkacak yani. Başka türlü çıkartıp buradan kesmek aklına gelmiyor. allah para Teala buyuruyor ki o insanlar yufu'na bin nezri, Onlar adaklarını ne yaparlar? Yerine getirirler. Ve hafune yevmen o günden korkarlar. Kâne serruhu mustatira serri her şeyi kuşatmış olan serri her tarafa yayılmış olan o günün serrinden korkar ve adaklarını yerine getirirler. Biz diyoruz ki adak adamak nedir bu manada adak adamak? Buna şey diyorlar, bir şeye bağlı adak adama. Yani oğlum sınavı kazanırsa arkadaşlarını lokantaya götüreceğim. Bunlar bir şeye bağlı olarak adak adama. aile bunu mesul görüyor Bazı alimler diyorlar ki genel adak adamalar var. Yani bir şeye bağlı olmadan. Diyorsun ki mesela, bu akşam ben boşum, işim de yok. O zaman ee, sabaha kadar ben namaz kılıyorum. Benim üzerime namaz kılmak adak oldu, vacip oldu diyorsun mesela. Benim Buna da ne deniyor? Genel manada adak adama. O birçok ilim mehli mekruh görüyor, bazıları ise hayır diyor, mekruh olan öbür küsüdür diyor. Ama sonuçta eftar olan, güzel olan arkadaşlar, bu tür lafızlardan, ifadelerden ne Uzak durmak. Ama bazı insanlar var ki ne yapıyor? Direkt, veliye, evliyaya, kabirde sana adak adıyor. Bunlar da tabii insanın apan, şirke düşüren ameller. Ezan okundu? Dersimizde burada bitiriyoruz. Çarşamba günü önümüzdeki Çarşamba günü Şeyh Fela bin İsmail El Mundikar, Kuvaytli alimlerden olan e, Şeyhin dersi olacak Çarşamba günü. İnşallah e, 9. çeyrekte ya da 9. ders başlayacak. O sallallahu aleyhi ve sallamü ve sallamü aleyhi ve sallamü